Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecma'in Allah'a hamd, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi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 Abisinin arkasında bir gölge gibidir. Mesela Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hasan ile olan münasebetlerini özel olarak tam anlamıyla anlayabilmemiz için Hazreti Hüseyin Hasan'ın hilafeti Hazreti Muaviyeye devrettiği Hicri 41'den şehit edileceği Hicri 48'e kadar o 7-8 yıllık süre zarfında.